Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nur Suresinin başından bugüne kadar 8. dersimizi yapıyor oluyoruz yapıyor oluyoruz yanlış bir kullanım neyse e, kötü bir giriş oldu efendim e, yapıyor olacağız inşallah Efendim 8 derste 21. ayet-i kerimeye kadar gelebilmişiz. Yani 7 derste 20 ayet-i kerime okuyabilmişiz. Çok iyi. Her ortalama bir derste 3 ayet demektir bu. Güzel çünkü bazen biz bir ayeti 3 haftada falan okuyabiliyoruz. Elmalı Hamdiyazır tefsirin ortalarında biraz daha hızlandığını, ayetlerin tefsirlerini çok uzatmadığını söylemiştik. İşte bunu da görüyoruz. Zaten bazı ayetleri sadece mealen verip geçmiş. Mesela bugün bizim e, okuyacağımız 21 ve 22. ayetlerin hiç, tefsirine dair hiçbir bilgi yok. E, onları mealen verip geçmiş ve direkt 23. ayetin tefsirinden başlamış. Ama biz o 21 ve 22. ayetler üzerinde de biraz durmak istiyoruz. Çünkü e, if hadisesinden çıkaracağımız asıl neticeyi e, orada göreceğiz. Neticelerden birini ne? yani pek çok pek çok ahlaki, insan ilişkilerine dair, toplumsal dayanışmaya dair, kitle psikolojisine dair pek çok işaret var bu hadisede. Ama bunlardan bir tanesi de sana kötülük yapana dahi iyilikle karşılık verme meselesi. O da işte 22. ayet kelime de zikrediliyor ve o ayet üzerine Hz. Ebu Bekir, ee, bu konuda çok zirve bir örnek sunuyor bize. Onun üzerinde birazcık duracağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi arkadaşlar 21. ayet-i kerime şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Ey iman edenler! Elmalı bunu şöyle çevirmiş. Ey o bütün iman edenler yani tamamınız hepiniz anlamında. La tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Onun adımlarını izlemeyin. Onun yolundan gitmeyin. Ne demiş Elmalı? Şeytanın adımlarına uymayın demiş. Ve tabii bunu işte size söylediğim gibi az önce hiç tefsir etmemiş. Biraz bunun üzerinde duralım istiyorum ben. Ama isterseniz önce ayeti e, okuyalım tamamını. <gülüyor> her kim şüphe yok ki diyor, affedersiniz, her kim şeytanın adımlarına uyarsa, şeytan adımlarına uyarsa şüphe yok ki o çirkin ve merdut şeyler emreder. E, ben size biraz daha açıklayayım bunu yette bir yittebiu hutuvat eşşeytan uyumayın demişti ya şimdi kim uyarsa şeytanın adımlarına fe innehu bilsin ki o şeytan kuşkusuz yekmuru bil fehşai vel münker hem insan aklı ve sezgisi itibariyle çirkin olan hem de toplumda çirkin bilinen ne demiş Elmanlı bunlar için? Çirkin ve merdut, reddolunmuş yani kabul görmeyen şeyleri emreder şeytan. Bunu bilsin. Kim uyacaksa yani buna uyacağını bilsin. Ve levla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Allah'ın fazlu ve rahmeti üzerinize olmasaydı. Eğer üzerinizde Allah'ın fadlu rahmeti olmasaydı. Mâ minkum min ehedin ebeden. İçinizden hiçbiri ebeda, yani kesinlikle sonsuza kadar temize çıkamazdı. Yani tertemiz kalamazdı hiçbiriniz. Allah'ın fazla ve rahmeti olmasaydı. Ve lakinin Allah'ı yüzek giymen yaşa, Allah dilediğini e, temize çıkarır. Efendim bunu konuşacağız. Yüzek giymen yaşa, wallahu semi'un alim, Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir diyor 21. ayet-i kerime. Ve işte dediğim gibi bu kadar bir meal veriyor. Elmalı Hamdi Hazır tefsirine hiç temas etmemiş. Şimdi kısaca arkadaşlar bu ayet-i kerimeden neler anlamalıyız? Kendim bize ne, ne diyor ayet-i kerime? Çok kısaca bakıp biz de geçelim. Çünkü biz burada Elmalı tefsiri okuyacağız biliyorsunuz. Bir gün öyle vaazda birisi beni ikaz etmişti. Biz buraya elmalıyı dinlemeye geldik. Sizi değil demişti. Doğru söylemişti. <gülüyor> Cemaat çok kızmıştı ama doğruydu yani. Efendim e, dolayısıyla hani kendimizi elmanın önüne geçirmeyelim sözlerimizin miktarını hiç olmazsa. Kendimiz hiç geçemeyiz de yani konuşma miktarı. Peki arkadaşlar şimdi ayet nasıl başlıyor? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Latette bir uyku tutubat şeytan. Size soruyorum. Bir defa şöyle deseydi, ey insanlar deseydi. Ey kafirler deseydi. İşte ey münafıklar deseydi. Çünkü burada fitneyi münafıklar falan çıkardı ya onların hani içinde şeytana uyma ihtimali daha kuvvetli görülebilirdi o grupların içinde. Şeytana uyacak insan çıkma ihtimali. Ama iman edenler diyor. Bakın buraya bir dikkat edelim arkadaşlar. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Şimdi e, arkadaşlar bu çok bize, size de soruluyordur, bizim de karşımıza çok geliyor. E, ben şöyle düşünüyorum bu konuda. E, önce konu ne onu söyleyeyim. Şimdi. E, Allah Teala işte dünyada mesela kafirler, münafıklar, İslam düşmanları, işte ne bileyim Allah'ı inkar edenler, e, hatta inkar etmekle kalmayıp hani ona inananlara hakaret edenler, eziyet edenler falan gayet güzel bu dünyada yaşıyorlar. Allah Teala onlara niye tahammül ediyor? Niye cezalarını vermiyor? Niye onların bunu yapmasına izin veriyor? Bu şimdi saatlerce süren bir konu. Ama buraya bağlayacağım arkadaşlar yani şöyle düşünün her biri tarafta da müminler var işte bizler varız iman ettik değil mi kuşku duymayacağız imanımızdan onu başka vesilelerle söylemiştim biz kuşkusuz Allah'a iman ediyoruz ahirete meleklere kitaplara ne dediyse bize yani iman ediyoruz ama yani hani e, hayatımızda da hep böyle sürünmesek de yani hep böyle bir üzüntü, hep bir e, kaygı, hep e, efendim böyle bir, hep uğraştığımız bir şeyler var, bir dertler var yani. Az veya çok, az veya çok hepimizin. Neden inananlar böyle yaşıyor? Halbuki işte Efendimiz de dünya müminin zindanı kafirin cennetidir diyor. E, efendim. Ama işte tersi oldu. O kafirlerin içinden kötü durumda olanlar da buna itiraz ediyorlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Allah Teala bir defa kendisini inkar edene ve ahireti inkar edene peygamberleri kitaplayan, yani iman esaslarını inkar edene biliyorsunuz öbür tarafta hiçbir şey vermeyecek. Dolayısıyla onları bu dünyadayken kendi hallerine bıraktığını düşünüyorum. Kendi hallerine yani çalışırsa muvaffak oluyor. İşte mutlu olmak için gayret ederse mutlu oluyor falan. Onların da birbirleriyle uğraştıklarını çok işte onlar içinde de bir haksızlıklar, zulümler, eziyetler olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta insan hepsi. Fakat bir de arkadaşlar Allah yani asıl orada acıklı olan, Hani dünyası da berbat geçen kafirler. Onlar asıl soracaklar, asıl soru işte o demin dediğim müminin zindanı kafirin cennetidir sorusunu onların sorması lazım. Ama onun da cevabı verilmiş biliyorsunuz. Demişler ki e, böyle bir Yahudi güya bir hikayede işte e, alimlerden ulemadan biriyle karşılaşmış. İşte o kişi de böyle kadın mıymış artık bir mevkii varmış. Efendim böyle giyilmiş. Kürtleri vesaire böyle bir atı efendim bineği yanında hizmetlileri falan böyle bir ihtişamla geçiyor çarşıdan. Ee, Yahudi de önüne fırlamış demiş ki sizin demiş peygamberiniz işte dünya müminin zindanı kafirin cennetidir diyor. Fakat şu hale bak yani ben perişan durumdayım senin de haline bak yani nasılsın? Şimdi i̇şte ne oluyor yani bu hadis nasıl oldu şimdi diyor. Ee, tabii o... Büyük alimler aynı zamanda arkadaşlar çok büyük e, mantık ve söz ustası oluyorlar. Çünkü onun da eğitimini çok iyi almış oluyorlar. Diyor ki e, sen diyor eğer bu inkar bu peygambere e, inkar ve hani red üzere ölürsen pe Allah'ın peygamberine, peygamberlerine hatta İsa'yı da biliyorsunuz reddediyorlar ölürsen. Öbür tarafta öyle feci bir durumda olacaksın ki şu anda dünyadaki her halin sana orada cennet gibi gelecek. Ben de eğer bu iman üzere, bu teslimiyet üzere, bu rıza üzere, bu Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine e, teslimiyet üzere ölebilirsem e, ben de öbür tarafta öyle mükafatlara nail olacağım ki şu dünyada sana deptebe gibi gelen bu hayat bana orada zindan gibi gelecek diyor. Dolayısıyla biz bu soruların cevabını öbür tarafı görmeden veremeyeceğiz arkadaşlar bunu bilelim dünyada işte niye kötülük var şöyle yapanın başına niye bu geliyor böyle yapanın başına niye bu geliyor o kötülük meselesini geçiyoruz şimdi arkadaşlar bir de Allah Teala, yani Allah Teala'nın bir e, bu dünyada tamamen bıraktıkları var bırakıyor yani çünkü o gelecek öbür tarafta onun huzuruna onu kendi haline bırakmış hani doktor ne yerse yesin dedi Der, deriz ya hani bazı hastalar için Allah herkese şifa versin de hani bazıların doktor der ki bunu götürün işte ne yapmak istiyor ne, ne yapmak istiyorsa yapsın yani bir sınır koymayın hani sınırlamayın der ee, son günleridir yani o hastanın. İşte bazıları öyle. Çünkü allah Teala için bu dünyanın hiçbir değeri yok arkadaşlar. Diyor ki Efendimiz Allah'ın katında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Bir de Allah-u Teala'nın umutlu oldukları yani umut Allah için söylenmez de iyileşebileceğini bildiği, efendim tekamül edeceğini bu potansiyelini kaybetmemiş, her zaman e, insanı kamil olma ihtimali hala devam eden e, günahkar olsa bile, işte yanlışları olsa bile imanı sağlam, teslimiyeti sağlam kulları var. İşte on, biz oluyoruz onlar arkadaşlar. Hiç kendinizi böyle kötü hissetmeyin yani kötülüğü kendinize çok yakıştırmayın söyleyeyim. İnsan kendine iyi yakıştırırsa ona göre davranır çünkü. E, bir gün bir hocamız bize öyle demişti, e, din psikolojisi hocamız dedi ki, siz dedi. Kraliçe gibi davrandınız da mı insanlar size kraliçe gibi davranmadılar dedi. Yani insan kendisini neye yakıştırır ve nasıl davranırsa çevresinden gördüğü muamele bile ona göre oluyor. Dolayısıyla efendim Allah Teala bizde bir kalbimiz mühürlenmemiş, ise çok şükür öyle Efendim mühürlenmemiş işte bizim Tevbe etme hatalarımızı düzeltme Kemal yolunda tekamül yolunda ilerleme şansımız hala var işte o yüzden bizi bırakmıyor arkadaşlar bizi kendi halimize bırakmıyor O yüzden bakın diyor ki ya Eyhalldiğine amen o Ey iman edenler lahat ette bir o huduvati şeytan şeytanın adımlarına uymayın diyor Şimdi burada bir soruda şu. Yani neden ya Eyühalledine amenu diye başladı? Ben anladığımızı size anlattım. Bir soruda şu. Yani insan bile bile şeytanın adımlarına uyar mı? Şimdi Allah Teala bana ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın dedi. Tamam ya Rabb'i dedim. E zaten uymam ki yani. Hani ben kendimi düşünüyorum şimdi ya Eyühalledine amenu'nun içinde ben de varım. Değil mi? Yani bile bile yarın yarın ben şeytana bir uyuyayım bakayım. Böyle der miyiz biz yani müminler? Asla böyle bir şey demeyiz. Neden peki böyle açıkça böyle söylüyor Rabbimiz? E, muhtemelen arkadaşlar anladığım hiç farkına varmadan yani şeytana uyduğumuzun farkına varmadan şeytana uyarız biz. Çünkü bilerek bunu yapmamız imkansız bile bile yani şimdi if kadisesini konuşuyoruz değil mi? Yani o sahabe bile bile ya gel bu sefer de şeytana uyalım yani haşa ya Rabbi der mi? Değil mi? Biz bile demeyiz. Sahabe hiç der mi? Ama uyuyoruz. Demek ki onu rasyonalize ediyoruz. Kendimize uyduruyor, açık bir açıklama uyduruyoruz. Hani minareyi çalan kılıfını hazırlarmış ya. Bir açıklama uyduruyoruz. İşte ticarette şeytana uyuyoruz bir açıklaması var. Sosyal hayatta şeytana uyuyoruz bir açıklaması var. İnsan ilişkilerinde şeytana uyuyoruz bir, hep bir açıklaması var. Hani filmlerde geçiyor ya bir dakika bunu açıklayabilirim sana diye bir replik vardır çok geçer. İşte onun gibi adeta kendi kendimize bir dakika ben bunu sana bir açıklayayım diyoruz kendi kendimize. Benim size tavsiyem arkadaşlar o açıklamaları böyle kendi duyacağınız sesle bir aynanın karşısına geçip yapın. Biraz böyle tiyatro gibi gelebilir ama deneyin arkadaşlar. Yani diyelim ki işte ne bileyim mesela işte örtüsünden vazgeçen arkadaşlar var. Yaptığı açıklamayı sesli bir şekilde aynanın karşısına geçip veyahut da işte namazı geçiriyor, geçiriyor, geçiriyor, namaz geçti. Şimdi yani kılacak kılacak bir baktı ikindi olmuş hele kısa günlerde. Efendim geçip aynanın karşısına bu namazı niye kılmadığını kendi kendisine bir açıklasın sesli olarak. Hani bu da yine yabancı filmlerden. Kulağına nasıl geliyor bir baksın bakalım. O açıklama ikna edici mi? E çünkü o açıklamayı Allah'ın huzurunda yapacağız arkadaşlar. Yani ve orada ikna edeceğimiz kişi de senle ben olmayacağız. Yani biz birbirimizi ikna etmeyeceğiz. Rabbimize yapacağız o açıklamayı. Dolayısıyla ben şeytana uyarken asla bile isteye. Evet ya bugün de şeytana uyacağım diyerek haşa Rabbim. bunu yapmadığımızı e, iyilik yaptığımızı doğru yaptığımızı zannettiğimizi veya hatta o kadar hani o kadar da e, zihnimiz bozulmamışsa eğer yani çünkü iyilikle kötülüğü ayırt edemeyecek kadar bozulmuşsa zihnimiz iyilik yaptık zannedebiliriz kötülük yaparken. Ama o kadar da bozuk değilse zihnimiz, nasıl, ne zaman şeytana uyarız, şarteli indirmişsek. Yani hiç düşünmüyoruz ya ne yapıyorum ben, ne yapıyorum ben, bunu kim yapar, bu iftiraya kim karışır, böyle bir sözü kim yayar. Ee, efendim ne bileyim yani namazı göz göre göre kim geçirir, değil mi pey? Yani kim böyle vaktin sonuna bırakıp bırakıp da işte son beş dakikada böyle yeri gagalar gibi, Namaz kılanların namazını peygamberimiz Tilke Salatül Münafik diyor. Bu münafığın namazıdır diyor. Hani gene geçerlidir ama yani sonuçta hani son kalitede son aşamada yani. Dolayısıyla arkadaşlar hani gaflet olabilir tamamen akıl akli melekelerimizin ahlak anlamında yani. Yoksa matematikte zehir gibi olabiliriz. Yani zekayı söylemiyorum uzun vadeli düşünebilme aklı mead dediğim ak dediğimiz ulemanın öyle dediği e, efendim melekelerimiz bozulmuş olabilir. Yani karıştırıyor olabiliriz. Hani şeytana bile bile uymayız yoksa biz. Bu yüzden arkasından açıklama geliyor. Nasıl anlayacağız şeytana uyduğumuzu? Fe innehu ye'muru bil fahsai vel Çünkü o sana fahşayı ve münkeri emreder. Fahşa Çirkin şeyler, yani insan aklının da bilebileceği, kalbinin de bilebileceği çirkinlikler. Yani bazen mesela işte biz kendi çirkinliklerimizden örnek verelim. Çok şükür Allah'a büyük çirkinliklerimiz olmasın. Yani işte orada da biraz sert konuştum ya, şu kelimeyi söylememem lazımdı deriz ya içimizden. Veyahut da ne olsun, işte bugün, bugün de çok uyudum ya, keşke biraz erken kalksaydım deriz. Yani uyanmıştım saat 6'da ne güzel uyanmıştım yani. Kalksaydım keşke bak saat 8 olmuş deriz. Efendim ne bileyim yani buna benzer. Ee, keşke işte mesela bir yardıma muhtaç birisi vardır. Önünüze kadar gelmiştir, o size söylenmiştir. Keşke hani bir, bir ilgilenseydim, ee, elimden geleni yapsaydım deriz. İçimiz rahatsız olur oradaki ilgisizliğimize veya işte o gecikmişliğimize. E, tabii bunlar çok küçük şeyler arkadaşlar, daha çirkin sözler. Yani mesela işte sırların ifşa edilmesi, iftira, efendim bir insanın toplum içinde rencide edilmesi gibi daha vahim e, yanlışlarımız da var. Münker de bütün toplum tarafından merdut dedi ya Elmalı Hamdi Hazır, güzel bir kelime merhum. E, merdut reddolunmuş, yani toplumda kabul görmeyen toplum tarafından toplum vicdanını rahatsız eden. Birinde sizin vicdanınız, diğerinde toplumun vicdanı. Arkadaşlar, hangi tabii hangi toplum? Bunu anlıyoruz yani. Genel olarak insanlık hani ahlaki kaygıları olan insanlığın vicdanında reddolunmuş olan davranışlar. İşte şeytan bunları emreder. Şeytan sana çirkinlik yaptırmaya uğraşır. Şeytan seni çirkinleştirmeye uğraşır. Arkadaşlar, Şeytan seni e, haya duygunu kaybedecek şekilde toplumu hiç önemsemeyecek şekilde hani bu da bu bazen bir erdem gibi de anlatılıyor buna dikkat edelim e, iki şey birbirine karıştırılıyor. Hani bir atalarının yolundan gittiler müşrikler Allah'a şirk koşma yolunu seçtiler. Atalarınız hiçbir şey anlamıyorsa da mı onların yolundan gideceksiniz diyor allah Teala. Hani burada yani yanlışı yaparken ataları ve toplumu takip etmek var körü körüne. Bir yani körü körüne doğru yanlış ayırt etmeden toplum ne diyorsa onu doğru kabul etmek var. Bunu da reddediyor Kur'an-ı Kerim. Bir de toplumsal vicdanı toplumsal ahlakı toplumun genel kabulünü hiç saymak, hiçe saymak yani tam bir anarşizm. Bu felsefi anlamda, sosyal anlamda bir anarşizm mi söylüyorum. Efendim askeri anlamda anarşizmi söylemiyorum yani. E, tam bir yani bütün toplumu değerleri işte akrabalar e, nazarında e, ne bileyim iş çevresinde yani sizin bir toplumunuz vardır sonuçta. Onların bütün kıymetlerini yok saymak, hiçe saymak ve yaşınıza yakışmayan, halinize yakışmayan, seviyenize yakışmayan davranışları kolaylıkla yapabiliyor olmak. İşte bu şeytanın adımlarıdır diyor. Çünkü... E, aciz, yani acizane kanaatim arkadaşlar e, insan utanma duygusunu buradaki utanma çok e, haya yani edep anlamında e, ve e, bunlarda den, hassas dengeler çok önemli yani bu utanma duygusunun dozajı kaçtığı zaman hiç kişiliğiniz kalmaz ortada hep başkaları ne der diye yaşarsınız ama bunu sıfırladığınızda da arkadaşlar kendinizden bile utanmamak yani vardığı bunun nihai noktası o iç dünyasındaki vicdanından bile utanmamaktır. O zaman insan ne yaparsa yapsın yani utanmıyorsan Allah'tan korkmuyorsan ne istersen yap demişler ya işte o noktaya doğru götürmek ister şeytan çünkü bu bunu başardığı zaman bir defa ilmeği boynunuza geçirmiştir yani artık sizi her yere çekebilir. Çünkü sizi ondan koruyacak bağları kopardı. Yani vicdanınızla bağınız koptu, içinde yaşadığınız sosyal muhitinizle bağınız koptu. O bağları koparıp attınız. Ve dikkat edin, e, genelde e, yani benim gözlemim bu. E, benim çevremden, tanıdığım insanlar içerisinden, yıllar içerisinde bu hep oldu. Son zamanlarda biraz sayı ve oran arttı. Çünkü bizim de oranımız arttığı için ister istemez arttı. Efendim diye düşünüyorum ben. Her zaman dini hayatı bir müddet yaşadıktan sonra bırakıp terk edip başka bir dünyayı seçenler, başka bir yaşam tarzını seçenler her zaman oluyor arkadaşlar. Benim gözlemim ilk önce çevrelerini değiştirmeye başlıyorlar. Çünkü işte o ilmeği geçirdiği zaman sizin boy benim boynuma yani şeytan Allah korusun Allah'a sığınıyorum. İlmeği geçirdiği zaman boynuma beni tutacak olan, beni ee, o durumumun farkına varmamı sağlayacak olan bağlardan da kurtarıyor kendince. Evet, ben bunu böyle anlıyorum. Velevle Abdullahi alaykum ve rahmetu ma zekam ebeden. Eğer Allah'ın fazla rahmeti, yani size fazla fazla ikramları, fazileti, efendim lütufları olmasaydı ve merhameti, şefkati olmasaydı, içinizden hiç kimse asla ebeden e, tertemiz olamazdı temize çıkamazdı tertemiz bir hayat yaşayamazdı bunun içinde Allah'a çok dua etmek ondan yardım istemek e, durumundayız arkadaşlar çünkü o şeytanın böyle çok ince ince geldiği yollar var sağdan gelmesi var işte beyazlar pembeler var çeşitli renklere bürünmesi var size hak, hak suretinde görünmesi var telbis iblis var vesaire hepinize çok tavsiye ederim İslam Asıl şeytan maddesini mutlaka okuyun arkadaşlar Velakin lakinnallahi yüze ki yaşa fakat Allah dilediğini temize çıkarır şimdi bu Allah dilediğini temize çıkarır Allah dilediğine doğru yolu gösterir hidayet eder Allah, dile, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de bunlar da insanda böyle baktığınız zaman yani bütün ne Kur'an-ı Kerim'in bütün ne değil de böyle bir ayete bir konuya sadece baktığınızda şöyle bir şey oluşuyor yani o zaman benim tercihlerimin bir etkisi yok mu? Yani bu açık açık cebriye ekolu. Yani Allah birilerini biliyor, onları temize çıkarıyor. Allah'ın dilemediği diğerleri asla temize çıkmıyorlar. Böyle mi yani? Bizim seçimlerimizin bir şeyi yok mu, bir payı yok mu bunda? Ee, arkadaşlar çok bu da çok uzun uzun konuşulması gereken bir konu ama yeri geldikçe farklı boyutlarıyla diğer konularla ilişkileri açısından farklı boyutlarıyla biz buna hep işaret ediyoruz bu konuda çünkü zihnimizin e, net olması çok önemli sorumluluk e, duygusuyla. Allah, yani benim Allah'a hesap vereceğim ne, hangi konularda sorumlu olduğum ve bu konularda seçim hakkımın, tercih hakkımın olup olmadığı meselesiyle Allah Teala'nın yaratması birbirine karıştırıldığı zaman bazen bütün sorumluluklarımızı Allah'a bırakabiliyoruz veyahut da biz her şeye gücümüz yeter zannedebiliyoruz. İkisi de bunalım üretir. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Üzerinde düşünün nasıl bunalım üretir diye. Burada anladığım şeyi söyleyeyim ben size. Allah dilediğini temize çıkarır. Yani arkadaşlar tabii ki Allah'a sığınmak yani burada bize mesela bana açıkça ayeti kerime sen ne kadar temiz kalmaya çalışsan da, ne kadar şeytanın adımlarına uymamaya çalışsan da, ne kadar şeytanın hilelerini fark etmeye, uyanık olmaya, işte müminler topluluğunu dikkate almaya, oradan ayrılmamaya çalışsan da Allah'a yalvar, Allah'a dua etmeyi unutma. Çünkü Allah seni temiz kılmayı murad etmezse yani neticede o yaratacak. Var, yani yaşadığımız her şey bir yaratılışla vuku buluyor. Efendim onun rahmetiyle fazlıyla bunu başarmak çok daha kolay. Sizin çabanızla başarmanızdan sadece. Yani sadece benim çabamla benim temiz kalmam, günahsız kalmam Allah'ın rahmeti ve lütfuyla ...temiz kalmamdan çok çok daha büyük çabalar, büyük eforlar gerektirir. Onun için dua da etmeliyim. Yani ben hidayeti aramalıyım ama Allah'ın hidayet etmesi için dua da etmeliyim. Ben işte düzgün bir insan olarak yaşamaya niyet etmeliyim, azmetmeliyim, hedefimi öyle belirlemeliyim ama... Allah'tan yardım da istemeliyim. Allah bu düzgün yaşamı bana kolaylaştırması için yardım da istemeliyim. Çünkü zorlaşırsa ne yapacağım? Müminler e, terk ederse beni, işte yalnız kalırsam, şeytanın e, teklifleri çok cazip olursa, ben yenilirsem ne yapacağım orada? Onun için hep o yardıma hep muhtacız yani. E, yani şöyle düşünün. Siz evinizi tabii siz çekip çevireceksiniz ama hani ailede, çevrede, işiniz dostunuzla hep böyle bir yardım talep ettiğinizde hep size yardım etseler çok güzel olmaz mı yani öyle düşünün. Ee, tabii örnek kıyas kabul etmez burada alemlerin Rabbinden bahsediyoruz ama hani insanın kendisinin de yapabileceği bir şeyi... Ee, bir yardımla birlikte yapması çok çok daha kolay, onu zorlamadan efendim o işi başarmasını ve neticeye ulaşmasını sağlar. Sakın kendi nefsinizi bu konuda ispat etmeye, kendi kendinizi büyük challenge diyorlar ona şimdi büyük meydan okumalarla kendinize meydan okumayın bu konuda arkadaşlar yani insan dürüst olmak ahlaklı olmak temiz kalmak helalinden beslenmek helal kazanmak vesaire konusunda yani benim öyle Allah'ın ya tövbe estağfurullah ya Rabbi'm Allah'ın yardımına falan ihtiyacım yok ben bunu kendim başarırım sakın böyle bir şey yapmayın biz her zaman çünkü fitnenin nereden geleceğini e, nefsimin oyuklarının nereden baş çıkaracağını, nefsimin o oyukları bulup nereden baş çıkaracağını. Her zaman nasıl ben dakik dikkatli olabilirim? Her zaman nasıl bütün bu detaylara hakim olabilirim? Kontrol altında tutabilirim? Onun için Allah'ın yardımına muhtacız. Allah bir insanı arkadaşlar temiz kılmak istediğinde veyahut da işte Allah mesela insan Rabbimiz Allah Teala Hazretleri, Allah demek de yanlış yani. Ne kadar böyle Ahmet mi o, Mehmet mi? Fatma mı, Ayşe mi? Yani e, muhakkak saygı ifadeleriyle kullanmalıyız. Yüce Rabbimiz, Allah Teala e, Rabbimiz gibi ifadelerle onu anmalıyız ismini. Efendim Allah Teala beni temiz kılmak istediğinde arkadaşlar, yani benim temiz kalmama yardım etmek istediğinde mesela bunu nasıl yapar? Böyle bütün hayatı benim için böyle ayıklar mı yani? Acizane kanaatim arkadaşlar. Bana temizliği sevdirir. Buradaki temizlik manevi temizlik. Yani gıybeti etmeyi bırak, düşüncesini bile kerih gösterir bana. İçim almaz birisinin arkasından iftira etmeyi. Vicdanımı böyle çok ince bir terazi gibi içimde çalıştırır. Çok böyle dakik çalışır yani o vicdanın terazisi. Yani Allah Teala'nın yardımı yoksa böyle hayatı senin adına, senin yapacaklarını senden önce hazırlamak, önünü açmak falan diye düşünmeyin yani. Senin adına yapmak değil. Senin onu yapman için içine istek koyar. Bu Allah'ın yardımıdır. Şaban Ali Düzgün Hoca'nın Dini Doğru Anlama Kılavuzu diye bir kitabı var. Hepinize tavsiye ederim okumanızı. Ben de tam bitiremedim henüz ama orada öyle diyor. Mesela Allah Teala'nın dünyadaki zayıflara yardımı, Dünyadaki güçlülerin içine koyduğu yardım etme isteğidir. Çok güzel bir şey bu. İşte buradaki temizliği de öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Peki 22. ayet-i kerimede şimdi işte Hazreti Ebubekir'in meselesi burada gündeme gelecek. Ve la ulül fadli minkum ves saati en yu'tu ulil kurba vel mesakine vel muhacirine fi Diyor ki bir de içinizden fadlu vüsat sahibi olanlar, vüsat genişlik demek yani eli geniş, imkanları geniş ve fazilet sahibi yani yardımsever, iyiliksever, merhametli ve imkanları geniş, eli geniş olanlar karabet sahiplerine, miskinlere ve Allah yolunda muhacirlere vergisini vermekte kusur etmesin. Vergi dediği yani sadakalar arkadaşlar. Yani e, Cenab-ı Hak bakın şeyde Kur'an yolu tefsirinde içinizden yardımsever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Velayeteli kum minkum vessa'ati en yu'tu. Vermek, e, vermekten vazgeçmek üzere bir söz vermesinler. Bunu kim yapmıştı? baştan beri dinleyenler biliyorlar Hazreti Ebu Bekir yapmıştı ne zaman Hazreti Ayşe'nin e, temiz olduğuna dair ayetler indiğinde Mıstah da o işe karıştığı için o iftiraya karıştığı için Mıstah Hazreti Ebu Bekir'in kuzeninin oldu ve çok fakir bir aile onlara yardım ediyor geçimlerini geçimini o, o temin ediyor Hazreti Ebubekir Bekir temin ediyor işte yemin ediyor bir daha ona vermeyeceğim diye. Çünkü düşünün yani sizin geçindirdiğiniz biri, geçimi sana mı bağlı. Yani ekmeğini sen veriyorsun. Böyle yardım etmek, işte ona böyle destek olmak, arada sırada kol kanat germek değil. Geçimini sen temin ediyorsun. Senin ekmeğin onun boğazında. Ve senin kızına, evli kızına, peygamberin hanımı olan kızına zina iftirası atılıyor ve o kişi de senin yardım ettiğin kişi de bu iftirayı atanlar arasında, karışanlar arasında. Hazreti Ebubekir yemin etti, bir daha vermeyeceğim ona diye. İşte onun üzerine bu ayet gelmeye iniyor arkadaşlar. İçinizden fazilet sahibi, yani şey, kalbinde iyilik olan ve ve rüsat sahibi, eli de geniş olan, merhamet sahibi ve eli geniş olanlar akrabalarına, miskinlere. Miskin yani ne yiyeceği belli olmayan, olmayacak derecede fakir olanlar demek. Yani e, fakirliğin de alt tabakası. Ve muhaciri nefisebilillah. Allah yolunda hicret edenlere. Çünkü Mustafa'da bunların hepsi var. Hem fakir, hem akraba, hem hicret etmiş, hem Bedir ehlinden. Ama işte bu iftiraya da karışmış arkadaşlar. Bunlar da bize çok e, Nasıl desem burasını yani başkalarının günahının bizi rahatlatması çok sevinilecek bir durum değildir ama e, sahabeyi ben böyle bundan biraz hariç tutuyorum. Yani mesela işte küçük bir çocuktum küçük bir çocuk dediğim şimdikiler kızmasın böyle bu yaştakilere çocuk deyince 15-16 yaşlarındayken e, Sahabenin birbirleriyle nasıl savaştıklarını anlatan yani peygamberimizin vefatından sonra dört halife döneminde olan hadiseleri okumuştum. Kur'an kursunda öğrenciyken de sonrasında. Hepinize de tavsiye ederim Hayati Ülkü'nün İslam Tarihi diye böyle kocaman bir tek cilt bir kitabı var. Onu şöyle bir okuyun yani. O Selçuklulara kadar falan geliyor. O kadar belki gelmeniz gerekmez ama en azından o dört halife devrinde neler oldu? E, Emeviler, Abbasiler oraları böyle hızlıca bir okumanızda yarar var. Ben de oradan okumuştum. E, ve tabii insanlar ilk okuduklarında çok şaşırıyorlar. Yani Hz. Ali ile Hz. Ayşe savaşıyor, Hz. Ali ile Hz. Muaviye savaşıyor. İşte birbirlerine e, iki taraftan ölenler var bu savaşlarda ve iki tarafın ölülerinden cennetle müjdelenmiş olanlar var. Yani bunlar birbirlerine kılıç çekmişler. Ne fitneler ne kargaşalar. Hazreti Osman öldürülüyor, şehit ediliyor. Hazreti Ali şehit ediliyor. Bunları okuyunca kem kendime dedim ki ben. Hani herkes çok üzülür bunları okuyunca ve bir şoka uğrar. Ben böyle bir rahatlamıştım arkadaşlar o yaşlarda bile. İlk, ilk duygunun o olduğunu hatırlıyorum yani. Böyle rahatlamıştım. Demiştim ki Aa, iyi yani o zaman biz o kadar fena değiliz. Yani bu insani bir şey. Hani onlar öyleyse iyi ya biz de fena değiliz o anlamda değil. Demek ki yani hani böyle hiçbir fitnenin, hiçbir mücadelenin, hiçbir çekişmenin olmadığı bir toplum hayal. Yani böyle bir şey yok. Olacak. Bunlar hep olacak. Bu insani bir şey demek ki bunu görmek yani o muhalefetin özellikle siyaset işin içine girdiğinde o şiddetli muhalefetin nasıl birbirlerini kılıç kılıca birbirlerine düşürdüğünü üstelik sahabe bunlar yani görmek ilginç arkadaşlar hepinize de tavsiye ederim şimdi işte Hz. Ebu Bekir yemin ettikten sonra Cenab-ı Hak diyor ki yapmayın böyle bir yemin yapmayın yapmasınlar yapmasınlar yani doğrudan Hazreti Ebubekir'in adı geçmiyor. Yapmayın da demiyor. Üçüncü şahıs olarak söylüyor Rabbimiz. Veliafu, <Sessizlik> Veliasfahu. Bu ifadeleri çok seviyorum arkadaşlar. Konuşacağız şimdi. Ne demek? Veliasfahu <Sessizlik> tabirine bütün şeyde baktım. Ulaşabildiğim bütün meallere baktım arkadaşlar. Ee, hoş görsün, geçsin, örtbas etsin anlamı var. Ama önce vel söyleyeyim. Vel affetsinler. velyasfahu hoş görsünler. Ela ne en yavfırallahu lekum. Onun sonra geleceğiz. Vel ya'fu, affetmek. Affetmek nedir arkadaşlar? Mesela size şimdi tavsiyem mutlaka af maddesini de okuyun. İstemaz böyle etsinler. Affetmek, bir suçun gerektirdiği cezaların düşmesi. Yani siz ona mesela işte bir daha yardım etmeyeceğim diyorsunuz. Onu bir cezalandırmak istiyorsunuz yani yaptığı şeyden dolayı. Affederseniz o cezadan vazgeçiyorsunuz. Peki kalbiniz kalbiniz nasıl o insana karşı? İşte vel fahu Arkadaşlar biz hoşgörü yetersiz bir kelime burada yani. Bu hoş görmek konusunu da çok iyi düşünün. O, ulu, yani bu kelimeyi çok dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hoş görmekte onaylamak var. Hoş görmek yani size hoş geliyor o şey. Hoş görüyorsunuz. Yani bir şeye göz yummak, görmezden gelmek, tolerans göstermek efendim bunlar başka şey. Hoş görmek başka şey yani acizane kanaatim bu hoşgörü kelimesinin çok cömertçe kullanıldığını ve bizi biraz böyle bazı durumlarda tehlikeye düşürdüğünü düşünüyorum yani bazı günahlar için mesela ben onları hoş görüyorum diyor onu yapanları arkadaşlar onu yapanları affedebilirsiniz. Onu Size karşıysa, size yönelikse, işte onu yapanları işte zina meselesinde mesela, işte şahit yok vesaire örtbas edebilirsiniz, mahkemeye intikal ettirmeyebilirsiniz ama hoş göremezsiniz. Hoş görmek başka bir şey arkadaşlar. Yani hoş gördüğümüz zaman bizim düşünce yapımızın, inanç yapımızın taşları yerinden oynuyor. Benim kanaatim. E şimdi... Burada sosyal medyada böyle bir şey söyleyip kendimi büyük bir riske atmış oluyorum ama çok da şey değil. Yani olmazsa Allah bize başka bir mecra yaratır. Evet, yasfahû ne işte, vel yasfahû, hoş görün, işte geçin, üflan demişler, vazgeçin. Yani uğraşmayın, hani bunu bir daha dile getirmeyin demişler. Arkadaşlar kelimenin kökü safaha, safha yani. Yani ben şöyle anlıyorum, onu geride bırakın, bu olayı geride bırakın, geride bırakın, yeni bir sayfa açın. Sahife de buradan geliyor zaten, değil mi? Yok o harfler yer değiştirmiş, sahafeden o, bu safaha, e, sayfa yani. Yeni bir e, sayfa açmak, yeni bir aşamaya geçmek yani... Kalbinde de onda onu bırakmamak demek müthiş bir şey bu yani Hz Ebubekir affedecek mıslahı ona yardım etmeye devam edecek cezalandırmayacak yani ve kalbinde de ona yönelik bir şey bırakmayacak çok etkileyici Şimdi bunun karşılığı ne olacak peki Allah katında ela ne en yavfir Allahülakum. Allah'ın sizi mağfiret etmesini ister mi, istemez misiniz diyor. Şimdi Elm Allahhamdi yazır mesela şey için, ver yazfahu için aldırmasın demiş. Affetsin, aldırmasın. Aldırmamak işte bak, içinde bir şey bırakmamak. Mesele haline getirmemek, aldırmamak o demek. Allah'ın size mağfiret etmesini arzu etmez misiniz? Yani arkadaşlar şimdi bu ayet benim çok önemli bir insan ilişkilerine dair, çok önemli bir iddia, iddia kelimesi çok iddialı bir tezim var, bir fikrim var, bir kanaatim var. O kanaati çok destekleyen bir ayet bu. Daha doğrusu bu ayetlerden ve buna benzer hadislerden yola çıkarak o kanaati geliştirdim. O da şu arkadaşlar, çok kereler söyledim ben bunu. Yeni bir şey değil, muhakkak çoğunuz duymuştur. Ee, arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın size nasıl davranmasını istiyorsanız, ahirette bilhassa, siz şimdi onun kullarına aynı şekilde davranmak zorundasınız. Yani biz Allah'ın kullarına nasıl davranırsak, Allah da bize öyle davranacak. bak. Bu kadar çok sayısız rivayet vardır ki bununla ilgili. Ee i̇şte Cenab-ı Hak mesela işte günahları, başkasını sen günahlarını örtersen kıyamet günde Allah da senin günahlarını örter. İşte burada sen affedersen Allah da seni affeder. اَلَا تُحِبُّونَ an يَغْفِرَ اللّٰهُ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz sevmez misiniz hoşunuza gitmez mi Allah'ın sizi affetmesi o halde sen de şimdi onu affet bakalım yani sen sana karşı hata yapanı affetmiyorsun da Allah'a karşı hataların olduğunda nasıl ondan af dileyeceksin arkadaşlar çok etkileyicidir bu bir de bir hadis şerif var onu müsaadenizle aktarmak isterim mutlaka çünkü bazen Mutlaka ilk defa dinleyenler olabiliyor ve onların hayatlarında çok önemli olabiliyor bu konu. O yüzden bir beş dakika buna ayıralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesine buyuruyor ki e, sizden öncekilerden bir adam vefat etti. E, Allah'ın huzuruna çıkarıldı. Bunlar böyle kıyametten fragmanlar gibi bize anlatılıyor. Çünkü biz oraya gideceğiz ya arkadaşlar. Bu gidiş oraya yani. O yüzden oradan bize sürekli fragman mesela Miraç gecesinde gördüğü peygamberimizin ve daha sonra bize anlattığı vizyonlar, görüntüler diyelim. Onların hepsi de oradan anlatılan fragmanlardır. Yani bizi ne beklediğini biz gözümüzde görmüş gibi biliyoruz yani bu hadisler sayesinde. Sizden öncekilerden bir adam vefat etti Allah'ın huzuruna çıkarıldı. Cenab-ı Hak meleklere dedi ki hesap sırasında bakın bakalım amel defterinde ne gibi bir iyilik var? Lelekler baktılar, hiçbir iyilik göremediler. Kimseye bir faydası dokunmamış, hiçbir iyilik yapmamış. Dediler ki ya Rabbi hiçbir öyle iyiliği yok. Bir ikram, bir lütuf, bir sadaka, bir ibadet hiçbir şey yok. Sadece iyi bir huyu var. Bir iyi huyu var. O da şu, diyorlar ki bu adam dünyada tüccarmış. Çok kişiden alacakları olurmuş yani hep alacaklı bir tüccarmış demek ki varlıklı efendim. E, ve bu alacaklarını tahsil etmek için adamını gönderdiğinde gönderirken tahsil zamanı geldiğinde gönderirken dermiş ki git bak o kişinin durumuna eğer durumu sıkışıksa baskı yapma mühlet ver dermiş bak bağışlamıyor bile sadece alacaklısını sıkıştırmıyor sıkıştırmıyor diyor mühlet ver buna şimdi ne deniyor borcu yeniden yapılandır evet diyor ee, bunu söylüyorlar melekler tabi Cenab-ı Hak onların hepsini biliyor da burayı biliyorsunuz değil mi bu bir mizansen yani bizim anlamamız için arkadaşlar ee, Cenab-ı Hak diyor ki tamam diyor götürün cennete müsamahakar davranmaya ben ondan daha layih diyor yani arkadaşlar İnsan ilişkilerinde başarılı olamadan işimiz çok zor, işimiz çok zor, ee, müflis olma ihtimali var Allah korusun. Bir sürü kul hakkıyla kıyamet günde Allah'ın huzuruna gittiğinde hakiki müflis kimdir diye Efendimiz soruyor biliyorsunuz. Ee, güya bir sürü ibadet etmiş ama bir sürü de hak yemiş, hep o ibadetlerin sevabı o insanlara dağıtılacak. Efendim ortada öyle kalacak yani düşünün namazına kadar zorlukla kıldığınızı orucu nasıl zorlukla tuttuğunuzu ya verdiğiniz sadakayı 40 kere düşündüğünüzü yani hepimiz düşünelim. Bunları da o en sevmediğimiz çünkü biz kimin kul hakkını yeriz en sevmediğimiz insanların o en sevmediklerimize işte onları dağıtacağız arkadaşlar. Onun için bu ayet-i kerimede de öyle yani ne yapmış olursa olsun ki burada bir büyük bir büyük bir mesele var yani hani. Basit bir mesele değil bu. Kaç haftadır konuşuyoruz. Efendim sen diyor ona söyle. Onlar affetsinler, aldırmasınlar. Çok güzel Elmalı'nın ki aldırmasınlar. Öyle kafaya takmasınlar, aldırmasınlar. Geçsinler yani. Bu konuyu geçmişte bıraksınlar. Niye? Ela tuhibbu ne en yafirallahu <gülüyor> lekum. Allah'ın sizi affetmesine istemez misiniz? Ee, diyorlar. Diyor Rabbimiz bize. Allah Gafurdur. Rahimdir diyor. Hz. Ebu Bekir bu ayet nazil olunca diyor ki süremize bakayım. Vallahi Allah'ın beni bağışlamasını arzu ederim. Bunu her şeye tercih ederim diyerek yeminini bozuyor Hz. Ebubekir. Kur'an yolu tefsirinde geçiyor. Arkadaşlar bir de şöyle düşünüyorum yani. E, diyor ki şöyle bana mesaj göndermeyin şu anda mesaja bakacağım çete bakacağım efendim konuyu mu düşüneceğim ben yaşlı bir insanım arkadaşlar o kadar hepsini bir arada yapamıyorum gençler gibi şimdi e, Hz. Ebu Bekir burada söz konusu olan hani şöyle de, deseydi zaten Ebu Bekir olmazdı da insanın aklına geliyor benim geliyor yani ya işte Hazreti Ebu Bekir'in de o kadar affa çok da ihtiyacı olmayabilir yani. Mağfirete. Yani Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz ya. Yani Peygamberimiz size imamlık yapmış. Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın kıldıramadığı namazı hastalığından ötürü Hazreti Ebubekir'in arkasında kılmış yani. İşte bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennetin birçok kapısı vardır. Çok namaz kılanlar namaz kapısından bunlar farzlardan sonra olanlar arkadaşlar. Çok oruç tutanlar oruç kapısından, çok cihad edenler cihat kapısından, çok sadaka verenler sadaka kapısından. Yani bu neyi gösteriyor? Hani her insan tipine bir kapı var yani yeter ki biraz gayret etsin anlamında. Hazreti Ebubekir diyor ki Ya Resulullah bunların hepsinden birden girecek olan yok mu? Yani hepsini başarmış. Çok namaz da kılmış, çok cihat da etmiş, çok sadaka da vermiş, çok oruç da tutmuş, çok Kur'an da okumuş. Hepsi hangi kapıya gitse geçebilir yani. Bütün ülkelere vizesi var öyle düşünün. diyor ki efendimiz var diyor ve sen onlardansın diyor Hazreti Ebubekir'e. Yani böyle birinden bahsediyoruz biz. Hani yani ne yapalım? Affedemeyeceğim ya ben bu adamı. Çünkü ben buna çok rastlıyorum biliyor musunuz? Yani biraz anlatıyorum. Diyorum ki bakın Allah'ın affına hepimiz muhtacız. İşte bizim şimdi, biz şimdi onu affetmemiz lazım, sizin affetmeniz lazım. Yok diyor ben diyor affedemem diyor. Ne olursa olsun diyor öbür tarafta diyor. Yani o kadar gaddar, o kadar sert bakıyor konuya. Hz. Ebu bir, kendisini asla büyüklenmediğini anlıyoruz burada müthiş bir örnek bu arkadaşlar. Yani Sefiller'deki Can Balcan yazıldı ya işte şeyin Victor Hugo'nun büyük deva, dev eseri işte biliyorsunuz papazın evinde konaklamıştı papaz onu misafir etmişti hani bir suçlu olduğunu bile bile ve e, ertesi gün de oradan şamdanları e, çalıp gitmişti janvajan işte polisler yakalayıp geri getirdiğinde papaz gördü baktı ki yani işte bir, basit bir şey çalmış zamanında 30 yıl yatmış şimdi bunu da çaldığını söylesem bütün ömrü orada gidecek yok dedi ben onları ona hediye ettim demişti aman Allah'ım bütün dünya değil mi yerinden oynuyor yani sefiller romanıyla bakın biz ne malzeme var bizde arkadaşlar hem de kurgu değil gerçek Kurgu değil gerçek bu yaşanmış yani bir baba var bir kızı var atılmış bir iftira var bu kadar yapılmış yardımlardan sonra atılmış bir iftira var ve Allah Teala'nın affı müjdesini duyduğu an diyor ki tamam ya Rabbim beni aff mı edecek bu adamı affettiğim için affettim gitti diyor. Ve yardım etmeye devam ediyor. Bir de yemin kefareti ödüyor. Çünkü yemin etmiş. Yani yemin etmiş bir daha asla yardım etmeyeceğim diye. E yani şu hikayeler böyle edebi bir dille. Hani şimdi bu rivayet bu kitaplarda duruyor arkadaşlar. Ben çocukluğumdan beri okuyorum bunları. Ama hiç dünyayı sarsmıyor değil mi? Niye? Çünkü bunu bir sanat eserine dönüştürmediğimiz için işte. Yani bizden öncekiler... Bunu şiirle yaptılar, kasidelerle yaptılar, destanlarla yaptılar. Biz kendi çağımızın e, sanat dilini yakalayıp bu e, zenginlikleri o dille anlatamadığımız için böyle kitapların arasında birer rivayet olarak duruyorlar. Bundan sonra arkadaşlar tabii her ayetin sonundaki Esma-i o ayetin muhtevası Esma-i gelen isimlerin o ayetin muhtevasıyla e, çok yakından ilişkili olduğunu da söylemiştik. Bu ayette Gafur ve Rahim isimleriyle bitiyor. E, Rahim arkadaşlar neydi kısaca hatırlayalım. Rahman ve Rahim isimleri e, aynı kökten türeyen ikisi de merhamet e, anlamına geliyor, şefkat anlamına geliyor. Ama Elmalı Hamdi Hazır yaklaşık 30 sayfa arkadaşlar Fatiha'nın başında besmeleyi tefsir ediyor ve bu Rahman ve Rahim kelimelerinin çevrilemeyeceğini söylüyor. Çeşitli çeviri örnekleri veriyor. Hiçbirinin bunu tam karşılamayacağını söylüyor. Esirgeyen, bağışlayan diyoruz mesela bazılarımız. Esirgemek diyor Türkçe'de diyor bir şeyi vermemek anlamına da gelir. Yani sadece korumak anlamına değil benden yardımını esirgedi mesela. Dolayısıyla oradaki o olumsuz anlam bu Rahman ismine hiç yakışmıyor diyor. Doğru, haklı olarak. En güzeli diyor biz bunu evrensel bir ee, terim olarak bütün Müslüman alemi Rahman ve Rahim'i öğrenmeliyiz. Yani muhtevalarıyla öğrenmeliyiz ve kendi dillerimizde orijinal halleriyle kullanmalıyız. Yani il çevireceksek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye çevirmeliyiz Besmele'yi diyor. Ee, aradaki nüansı anlatırken çok kısaca temas edeyim. Ee, ne fark var aralarında? Rahman peşin peşin hak edip etmediğinize bakmadan daha sizi yaratırken sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünerek maddi manevi, bedeni, ruhani bütün ihtiyaçlarınızı ben hep onu düşünürüm arkadaşlar. Mesela biz görme ihtiyacındayız değil mi? Görmemiz gerekiyor. Şurada bir delik olabilirdi yani. Veya buradan bir anten çıkıp ucunda bir görme aleti olabilirdi. Ama öyle yaratıyor ki allah Teala gözü insanın en güzel uzunluğu oluyor insanı tanımlayan, ruhunun derinliklerini görebildiğiniz, bütün duygularını okuyabildiğiniz bir uzvu oluyor yani. İçin, içinin penceresi oluyor. İşte yüz mesela ihtiyacımız var değil mi? İşte burnumuz, ağzımız olması gerekiyor. Bakın her birini nasıl yaratıyor Rabbimiz. Mesela gıdaya ihtiyacımız var. Ben onu düşünürüm. Şimdi biz doğadan o kadar uzaklaştık ki artık gıda deyince çocuklarımız market raflarını hatırlıyor sadece belki arkadaşlar ekinin ekilmesi ben de köyde büyümedim ama Allah rahmet eylesin babam iyi ki çok götürdü bizi köye ve bir köyümüz vardı yani insanın bir köyünün olmaması çok büyük eksiklik gerçekten ekinin ekilmesi ayrı zevktir arkadaşlar onun topraktan çıkması ayrı zevk yeşil ekin böyle deniz gibi rüzgarda böyle deniz gibi dalgalanır o ayrı bir zevk sararması ayrı bir zevk yani her aşaması onun harmanı buğdayın ayrılması efendim hamurun yoğrulması o ekmeğin pişerken kokusu bakın yani üstüne bir yağ sürdüğünüzde o sıcak ekmeğin yenmesi <gülüyor> yani bu, ben sadece buğdayı örnek verdim siz hepsini bunların kıyaslayın dolayısıyla Bizim bütün ihtiyaçlarımızın, ruhumuzun ihtiyaçlarını da düşünerek bu evreni tasarlamış olması ve bunu bize peşin peşin hak edip etmediğimize bakmadan biz bunun için ne yapacağız, bu kadar nimeti bize veriyor ama ne yapacağız buna hiç bakmadan vermesi Rahman isminin tecellisidir. Rahim ise arkadaşlar işte bu ayetle ne kadar uygun bakın. Gafur ve Rahim niye hep bir arada geliyor? Arkadaşlar Rahim ise sana Rahman ismiyle verilen bu peşin nimetlerin, bu merhametin ürünlerinin, merhametin tecellilerinin doğru yolda kullanılması durumunda, doğru bir ahlak, doğru bir insanlık oluşturacak şekilde kullanılması durumunda sana ikinci bir merhamet lütfediliyor. Onun için tabii Rahim ismi dünyada tecelli etmez diyemeyiz ama genel olarak Cenab-ı Hak dünyanın rahmanı ahiretin rahimi denilmiştir diyor Elmalı Hamdi yazır o besmele tefsirinde. Yani burada Hazreti Ebu Bekir'in şahsında bütün böyle e, mazlum yani şeye uğramış. Birisi tarafından hani kötü muamele görmüş herkesin, herkesi affa çağırırken Allah Teala kendisinin de gafur ve rahim oluşunu yani günahları örten bağışlayan üstelik gafur ismi ne kadar çok sayıda günah olursa olsun çok çeşit. Ne kadar çok çeşit günah olursa olsun hepsini affeden demek. Rahim de sen güzel davranırsan zaten sana Rahman'la baştan bir e, merhameti tecelli etti yaratılışta. Ama sen bu nimetleri güzel kullanırsan işte burada af mesela gibi güzel kullanırsan sonuçta bir de sana Rahim ismiyle ekstra bir e, tecelli daha olacak diye bir vaat içermektedir. Diyor ki Elmanlı Allahm diyor. Eğer Cenab-ı Hak sadece Rahman olup Rahim olmasaydı adaleti vuku bulmazdı ve insanın amellerinin hiçbir kıymeti de olmazdı. Çünkü karşılığı olmayacaktı demektir. Diyor. Efendim 23. ayette o gün ki e, şüphe yok ki. Ha şimdi innel yarmunel muhsanatil qafilatil muqminatil. Qafil e, namuslu gafil burada olumlu anlamda yalnız gafil yani Allah yolundan habersiz hani gafletle ömrünü geçiriyor anlamında değil yani bu tip işlere aklı ermeyen zinadır, aldatmadır. Böyle şeylerden habersiz, böyle şeyler, böyle şeyler aklından bile geçmeyen bu konularda tamamen gafil olan burada olumlu anlamda namuslu Müslüman kadınlara iftira atanlar var ya yani ezvacı tahirat gibi fenalıktan ıtlak gafil mutlak anlamda fenalığa basmıyor kafası hani bazen kendimizi böyle fenalık konusunda geri zekalı gibi hissederiz ya nasıl anlamadım ya burada bana mı bir şey yaptı falan deriz onu kastediyor öyle bir şey asla hatırından geçmez imanlı hanımlara iftira atanlar yermune atanlar hiç şüphe yok ki inne diye başladı Efendim, لُعِنُوا dünya ve وَالْآخِرَةِ Onlar dünyada da, ahirette de lanete uğramışlardır. İftira atanlar lanetlenmişlerdir. İşte onun için Hazreti Ayşe ne demişti? İşte böyle bir sözle konuşulmaya başlamış. Helak olan helak olmuş demişti. Yani iftiraya uğrayan helak olmuyor arkadaşlar. İftirayı atan helak olur. Başkası hakkında bilmeden konuşan, bilip bilmeden konuşan helak oluyor. Ah şu sosyal medya, bir de yazılı arkadaşlar, bir de orada yazılı. Hani konuşursunuz kayda geçmemiş olur yani, bir Allah bilir bir siz. Veya aklınızdan gelir ama yazdınız bir de oraya yani. Hani kendi elinizle orada kayıtlı. Nasıl bir gaflet halindeyiz yani. Dünyada da ahirette de lanet olundular onlar ve lehum adabun avvîm ve onlara öyle bir azap var ki çok çok büyük bir azap diyor. E, ve e, hangi gün o azap gelecek 24. ayet yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eğdiyhim ve erculuhum bimâ kânü yamelun Lisanlarının ellerinin ve ayaklarının kendi yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Yani o gün ağzımızın içindeki dilimiz konuşacak. Ellerimiz ve ayaklarımız konuşacak. Buna Yasin Suresi'nde genişçe yer verdiği için oraya bak diye not düşmüş. Yevme izin yufeehumullahudinehumul hak. İşte o gün diyor 25. ayeti kerimede Allah onlara hak cezalarını tamamen verecek. Yufeehim tam bir vefayla, tam bir karşılıkla hiçbir şeyi ihmal etmeden, hiçbir şeyi unutmadan, tam bir karşılıkla onlara e, cezaları verilecek e, efendim cezalarını tam verecek veya alemine ennallahu vel hakbul mu ve onlar bilecekler ki Allah hakikaten Hakkı mübindir yani her hakikati ıshar eden varlığında hiç şüphe olmayan Hak Teala'dır. Burada neden tevbe edenler istisna edilmedi? İllellezine tabu denmedi. Daha önce iftira cezası anlatılırken baştaki ayetlerde İ tevbe edenler hariç denmişti. Ama burada öyle bir şey gelmedi. Çünkü bu, bunda ezvacı tahiratın hukuku mahsusası itibariyle bir hususiyet vardır. Yani burada umumi bir topluma yönelik bir hata veya Cenab-ı Hakk'a karşı bir günah söz konusu değil. Burada bir şahsa atılan iftira söz konusu. Mamafi mefhum amdır anlam umumi olmakla beraber am olan kazif ayetindeki istisnanın yani umumi gelen iftira ayetindeki bu tövbe edenler hariç diye gelen istisnanın uhrevi noktayı nazardan burada da cari olması melhuzdur. Yani bir insan bir şahsa da iftira atsa zaten iftira şahsa atılır da hani böyle doğrudan karışarak içine yani hani başka türlü yorumlanmaya imkan olmayacak şekilde işte Hasan bin Sabit gibi veya Hamne binti Cahş gibi Mıstah gibi ee, Abdullah bin Übey zaten öyle e, yapsa e, sonra cezasını alsa bunlar cezalandırıldılar iftira cezasıyla cezalandırıldılar sonra da Allah'a tevbe etse günahının, kıyamet günündeki günahının affolunma e, ihtimali var mı? evet böyle bir şey menhuzdur çünkü öbür ayet Mana itibariyle umumiydi diyor. Hasan bin Sabit münafık olmamakla beraber tevbekar olduğunda söz yoktur. Münafık olmadığını da biliyoruz, tevbekar olduğunu da biliyoruz. Çünkü bir şiir söylüyor bu cezadan sonra. Yani had cezasından sonra kendisinin Hazreti Ayşe hakkında asla öyle bir şey düşünmeyeceğini, bu, bu şeye karıştığını, bu laflara karıştığını ama asla öyle düşünmeyeceğini ifade eden, ayetin tefsirine bakabilirsiniz, şiirlerle beni şimdi uğraştırmayın çok da başarılı olduğum bir alan değil. Ve bu şiirde Peygamber Efendimiz'i ve ailesini öyle methediyor ki Hazreti Ayşe Hassan'a cenneti ümid ederim Rasulullah metine dair şiirini işittiğim zaman ona cenneti ümit ettim diyor Hazreti Ayşe. Evet arkadaşlar burada kalalım. Bundan sonraki ayet çok farklı, çok farklı olmasa da farklı bir konuya geçiyor 25. 26. ayet 25. ayeti kerime efendim o da nedir el khabita lil khabiti vel khabitu lil khabita pis erkekler pis kadınlar içindir pis kadınlar da pis erkekler içindir diyor nedir bu diye merak edenler efendim inşallah haftaya buluşmak üzere diyelim bunu da haftaya anlatacağız Allah'a emanet olun